...telefonunuz var. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar efendim, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hoş bulduk. Buyurun. Ben bundan altı ay önce... ...kızımı kaybettim. Allah rahmet Trafik kazasında. Ben sürekli ağlıyorum. Bir türlü buna... ...engel olamıyorum. Bana da diyorlar çok günah. Hmm. O çocuğun yerini, yurdunu da bırakmadın. Ama ben her şeyi biliyorum Her şeyi farkındayım ama kendime bir türlü Engel olamıyorum hı hı. Evet yani yapmak lazım Bu günah mı Benim bundan bir sonra Yani Evet anlaşıldı efendim Allah Şimdi, bir bir Rahmet eylesin kızınıza Başı sağ olsun Allah rahmet eylesin Kolay bir şey değildir yani evlat acısı Gerçekten zor Bir de trafik kazasında kaybetmiş P e, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam e, Peygamber gönderilmeden önce o toplumda niyaha denilen ölen birisinin arkasından yaz tutma varmıştı. Hatta e, bu işi hususu meslek edinmiş kimseler var. İşte böyle yaka paça yırtıp bağırıp çağırarak feryatı figan. figan ederek ölenin arkasından e, ağlama geleneği varmıştı. Hı hı. Peygamberimiz bunu yasak ediyor. Çünkü bu hanımefendiye ismini vermek istemeyen hanımefendiye o kızı veren Allah'tır. Alan da Allah'tır. Yani o trafik kazası bir sebeptir. Yani her trafik kazası geçen ölmüyor. Veyahut da her trafiğe çıkan ölmüyor. Kimse eceli gelmeden ölmüyor. Böyle düşüneceğiz. وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَ اَنْ تَمُوتَ illa بِذْنِلَهِ Bir insanın ölmesi ancak Allah'ın izniyle olur. Eğer Allah izin vermeseydi trafik kazası olmazdı. Allah izin vermeseydi, trafik kazası olsa bile o kızımız ölmezdi. Yani o kızımızın ömrü o kadarmış. Trafik kazası da ölümüne sebep oldu. Yani herkesin ölümüne bir sebep var. Kimisi kalp krizi geçiyor, kimisi kanser oluyor, kimisi işte bulaşıcı bir hastalığı yakıyor, birisi, kimisi denizde boğuluyor, e, kimisi yangın oluyor, orada ölüyor değil mi? Yani bir Hı. ölümün e, bir şekilde bir sebebi oluyor. Şimdi dolayısıyla Peygamber Efendimiz Ölen birisinin arkasından böyle yas tutarak Bağırıp çağırarak ağlamayı Yaka paça yırtıp ağlamayı yasak ediyor Oğlu İbrahim öldüğü zaman Peygamberimiz ağlıyor Nasıl ağlıyor? Sessizce gözlerinden Böyle yaşlar hmm. yanaklarına doğru dökülüyor ee, Sahabe-i Kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ağladığını görünce diyorlar ki Ya Resulallah hani sen bize e, Ölenin arkasından ağlamayı yasak etmiştin e, Peremberimiz Bu soru karşısında diyor ki Ben size bağırıp çağırarak Yaka paça yırtarak Feryadı figan ederek İsyan konumuna düşerek e, Ağlamaya sıkıttım Yoksa hani sessizce ağlamak değil Yasak Hı -hı. olan e, Çünkü gözyaşı merhametin neticesidir Yani insan yavrusuna mutlaka e, Ağlar kaybettiği zaman Hastalandığı zaman bile ağlıyor e, Yani Yani siz de ağlarsınız, ben de ağlarım, başkaları da ağlar. Ama bunun artık e, işte sürekli Hı -hı. devam ettirmek doğru bir şey değil. Evet. O zaman artık iş isyana doğru gitmiş olur. Altı ay kadar olmuş mu? İşte yani onu ifade etmek istiyorum. Doğru değil. Yani birkaç gün ağladınız. Artık kadere inanmamız lazım. Ağlamakla o kızımızı geri getiremeyiz. Dolayısıyla e, şöyle bir bizim bir dostumuz, arkadaşımız anlatmıştı. Ee, baklava dağıtmış hı hı. Demiş ki hayrola ya baklavayı niye dağıtıyorsun Efendim bir yavrumuz oldu İşte kızımız oğlumuz oldu Eh Allah analı babalı büyüsün sağlayacakla büyütün Bir müddet sonra bir baklava daha dağıtmış Şimdi ne oldu demişler e, Demiş ki çocuğum öldü e, Şimdi niye baklava dağıtıyorsun Canım Allah verince iyiydi de Alınca kötü mü demiş Çok Bakın var. bu e, Allah'a tam teslimiyetin bir ifadesidir yani yaratan da o canları alan da o. Yani melekler alıyor can ama ölüm melekleri yani sadece Azrail değil. Hı hı. Azrail onların başı her insan için görevlendirilmiş melekler var. Teveffet Rusuluna Elçilerimiz onların canını alır diyor. E, <gülüyor> Dolayısıyla ee, aslında canları gerçekte alanı Allah'tır. Hı hı. Melekler Allah'ın emrinin yerine getiriyorlar. Yaratan da Allah'tır. Yani hiç çocuğu olmayanlar var. Onu hiç baştan vermeyebilirdi. Hani olmasaydı iyiydi ama artık olduktan sonra ona isyan etmek, yani 6 ay sürekli ağlamak artık isyan boyutuna gidiyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Hadis Suresi'nin 22. ayet-i Cenab-ı Hak şöyle diyor. Es-Sözübillah Mâ ve asabe mim musibeti fil arzi ve la fi ansukum illa fi kitabin mukabila an nabraha in zalika ala llahi nefsinize ve yeryüzüne isabet eden hiçbir şey yoktur ki bu daha bunlar yaratılmadan önce bir kitapta yani levh mahfuzda ezelde yazılmış olmasın peki bunun sebebi nedir 23. ayette de li keyla tesav ala ma yani fert ettiğiniz, kaybettiğiniz şeylere üzülmeyesiniz, feryadı figat etmesiniz, Allah'ın verdiği nimetlerle de azıp şımarmıyorsunuz diye. Tamam mı? Yani başımıza bir musibet geldiyse, gelmeden önce her türlü tedbir alırsınız ama geldikten sonra demek ki Allah ezelde böyle takdir etmiş deyip üzülmek insanın iradesinin dışındadır. İlk etapta ağlamak da iradesinin dışındadır ama bunu sürekli devam ettirmek doğru şey değildir. Allah imtihan da ediyor olabilir. Bakın, Bakara Suresinin 155. ayet-i esas bile Bila Ve nebluven Ve şey nüküm bi şey'i minel hafif vel cu'u ve naksa minel enval vel anefsu ve stemarat. Ve beş sabirin. Yani sizi biraz açlık, biraz korku mallardan ve canlardan eksiltmek. eksiltmek suretiyle sizi mutlaka imtihan ederiz diyor. Yani bunu bir imtihan olarak düşünmemiz gerekir. Ve beş yırız sabirin sabredenlere müjdele diyor Cenab-ı Hak. Sabır Allah'tan gelene rıza göstermek olur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِرَايرِ سَابِ buyuruyor. Allah sabredenlere mükafatını hesapsız derecede verecektir. Yani sabredebilirsek bunun sevabının sınırı yok. Pek çok sevap veriyor Allah. Namaz kılmaktan da, uğuruş tutmaktan da, haç yapmaktan da çok sevap veriyor. Yani bizim yaptığımız amellerin sevabı en çok olanı sabırdır ve sabır da kolay olmadığı için hı hı. çok zor olduğu için evet. o zor olanı kolay olmayanı yapabilirsek çok mükafat kazanmış oluruz. Sabretmek de bir ibadettir. Onun için bu aziz kardeşimiz hanımefendi la havle çekecek, Kur'an-ı Kerim okuyacak, dua edecek ve artık ağlamayı bıraksın doğru değil.